وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Arkadaşlar kıyamet alametlerinin büyük alametleri işlemeye devam ediyoruz. Bundan önce işlediğimiz Mehdi aleyhisselam, İsa aleyhisselamın nüzulu. Yecüc ile Mecüc, Güneş'in batıdan doğması, son olarak bir önceki derste Dabbe hadisesini işlemiştik. Yani yerden bir kuşluk vakti çıkıp insanlarla konuşacak olan bir hayvan. Kur'an ve sünnet ışığında bu alametlerden bir diğeri de insanları bir meydanda toplayacak olan, Ateştir. Kıyametin alametlerinden ateşin çıkması kıyametin en son alametidir. Kıyametin en son alametidir. Artık bundan sonra beklenen şey kıyametin kopmasıdır. Peki bu ateş nerede çıkacaktır? Bazı rivayetlerde bu ateşin Yemen'deki Aden şehrinin çukurundan çıkacağı geçmektedir. Aden, Arabistan'ın güneyinde olup ve Yemen'de bilinen bir şehirdir. Bugün, Arap denizi diye bilinen Hadramaut kıyısındadır. Bazı rivayetlerde bu ateşin Yemen'deki Aden şehrinin çukurundan çıkacağı geçmektedir. Bazı rivayetlerde ise Hadramut denizinden çıkacağı geçmektedir. Bununla ilgili hadislere bakacak olursak bunlardan bir tanesi Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'ten rivayet edilen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor kıyamet alametlerini anlatırken Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor ve ahiru zelike narun tahrucu minel yemeni tatrudun nase ile mahşerihim alametlerin sonuncusu Yemen'de çıkıp insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren bir ateştir yani insanları toplanacağı bölgeye yani mahşerleri olan Mekana sevk eden ateştir diye buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Müslim'de Fiten ve Eşret-ü babında geçmekte. Yine Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelen bir başka rivayette ise şöyledir. وَنَارٌ تَخْرُجُوا مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسِ Aden çukurundan çıkıp insanları göç ettirecek olan bir ateştir. i̇mam Ahmed Ahmet ve Tirmizi İbni Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Setekhrucu <Sessizlik> nârun Min hadra moute, min bahr hadra moute, قبل önce hadra veya Hadramaut denizinden bir ateş çıkacak ve insanları toplayacaktır. Buyuruyor Allah Resulü Satt ve Selam. Ahmed'in Müslidinde. E, 5146 numaralı hadis Müsned'i tahkik eden Ahmed Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde Tirmizi'de hadis kayıtlı Elbani bu hadis için sahihtir demiş ve Sahih Camiu's Sagir isimli eserinde 3603 numara ile kaydetmiştir. Buhari rahimehullah Enes radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet ediyor. Abdullah bin Selam Müslüman olunca Resulullah aleyhissalatu vesselam'e bazı sorular sordu. Bu sorulardan birisi şu idi: Kıyametin ilk alameti nedir? Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Amma avvelu esratu sa'a fenar tahşuru Kıyametin ilk alameti insanları doğudan batıya doğru toplayan bir ateştir. diye Aişe (sa) selam cevap verdi. hadis Buhari'de Ehadisü'n-Enbiya babu halku adem ve zürriyetihi. Yani Enbiyalar hadiseleri babında ve Adem ve zuriyetinin yaratılışı babında geçiyor bu haride. Tabi burada AİS ve vasilem kendisine sorulan soruda kendisine sorulan soruda kıyametin ilk alameti diyor. Biliyorsunuz yani bizim bildiğimiz manada Allah AİS Satt vasilem kıyametin ilk alameti olarak kendisinin gönderilmesini ifade etmiştir. Hani hatırlayınız işaret parmağıyla orta parmağını yan yana tutarak ben ve kıyamet birbirine şu kadar yakın gönderildik diye buyurmuş. Bundan da kasıt yani bu kadar yakın mesafede hatta bir rivayette neredeyse o beni geçecekti. Benim gönderilmem kıyamet alametlerindendir buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Aynı şekilde onun ölümü ve ashabın maruz kaldığı fitneler ve benzeri fitnelerle başlamıştı. Dolayısıyla kıyamet alametlerinin ilki Allah ve Vesselam'ın gönderilmesidir. Ancak Abdullah bin Selam'ın bu sorusuna emme evvelu eşrati sa'a kıyametin ilk alameti diyerek Aleyhisselatü Vesselam fenârun tahşurun el minel ila el maghrib insanları doğudan batıya sürükleyen bir ateştir diye cevap veriyor. Yani Artık bu kıyametin tabiri caizse sondan geriye ilk alametidir. Sondan geriye ilk alametidir. Çünkü ateşten sonra artık kıyamettir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'dan bu tarafa sonuncu alamettir. Ancak kıyametten önce görülecek olan ilk alamet buradan bakınca da ya da buradan hesaplayınca da son alamet şeklinde söyleyebiliriz. Hatta bununla ilgili bununla ilgili bazısında ateşin kıyametin son büyük alamet olması, bazısında ilk alamet olmasını şöyle açıklayabiliriz. Son alamet olması, Hüzeyfe radıyallahu hadisinde geçen alametlerin sıralama olarak sonuncusu olmasıdır. İlk alamet olması ise artık kendisinden sonra dünya ile ilgili hiçbir şeyin kalmayacağı açısındandır. Hüzeyfe radıyallahu hadisinde ise alametlerin her birinden sonra dünya ile ilgili diğer bir alamet başlamaktadır. Yani son alamet sura üfürülmeden önceki ilk alamettir. Yani son alamet olan sura üfürülmeden önce olacak ee, alamet insanları mahşerlerine toplayan bir ateşin çıkmasıdır. Az önce hadislerde geçtiği gibi Hadramauttan veya Hadramaut denizinden veya Hud Aden'den bunun da Yemen'de bilinen bir şehir olduğunu <gülüyor> ifade ettik. İnsanları doğudan batıya toplar sözünden kasıt doğu ve batıya bir ayrıcalık vermek değil, genel anlamda bir toplanmanın olacağını anlatmak içindir demiş İbn Hacer Fethul Barid. İkincisi ateş çıktıktan sonra ilk olarak doğudaki insanları toplamaya başlayacaktır. Fitnelerin daima doğudan başlaması da bu sözü desteklemektedir. Batıya ulaşmasına gelince toplanmanın gerçekleşeceği yer olan Şam doğuya göre batı sayılır. Yani doğunun en doğusuna göre hesap edersek Şam aslında e, aslında e, doğuya göre yani en doğuya göre doğu sayılmakta. O halde zaten bugün günümüzde de orta doğu deniliyor. Dolayısıyla doğu ve batının aslında ortak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Enes radıyallahu anh hadisinde geçen ateşten kasıt daima doğu tarafından çıkan ve ateşin tutuştuğu gibi tutuşan büyük felaketleri kışkırtan fitnelerin mecazi anlamı olabilir. Hatta o fitnelerde birçok yer yıkılıp yakılmış ve harap olmuş insanlar doğu tarafından Şam ve Mısır'a doğru, doğru yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Özellikle Cengiz Han ve daha sonrasında defalarca bu durum görülmüştür. Ayrıca Şam ve Mısır doğuya göre batı sayılır. Huzeyfe bin Useyd radıyallahu ve İbn Umar radıyallahu anh hadislerindeki ateş ise mecazi değil gerçek ateştir. Yani az önce ifade ettiğimiz ilk hadis Huzeyfe bin Useyd ve Umar İbn Umar radıyallahu anh rivayet ettikleri hadiste biliyorsunuz Alametlerin sonuncusu Yemen'de çıkıp insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren bir ateştir buyuruyor Allah Resulü ve Vesselam. Dolayısıyla bu ateş gerçek bir ateştir, mecaz değildir inşallah önümüzde gelecek olan hadisler de bunu ortaya koyacaktır. Peki bu ateş insanları nasıl toplayacak? Bu muazzam ateş Yemen'den çıktıktan sonra yeryüzüne yayılacak ve insanları mahşer yerine doğru sürecektir. Yemen'den çıkacak, az önce söylediğimiz hadislerle ispat edilen Yemen'den çıktıktan sonra yeryüzüne yayılacak ve insanları mahşer yerine doğru sürecektir. İnsanlar ise üç grup halinde olacaklardır. İnsanlar üç grup halinde olacaklardır. Bir istekli yiyecekleri ve elbiseleri olan binekler üzerindeki bir grup. Üç grup dedik. Bunlardan bir tanesi istekli yiyecekleri ve elbiseleri olan binekler üzerindeki bir grup. İkincisi Diğer bir grup ise bazen yürür, bazen de hayvana biner. Bunlar bir deveye sırayla binerler. Tıpkı ikisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, onu bir deve üzerine sırayla binerler. Hadisinde geldiği gibi birazdan o hadisi paylaşacağız. Çünkü o gün hayvan sayısı azdır. Üçüncüsü ise, Ateşin önüne katıp arkalarından onları saran ve her yönden onları mahşer yerine doğru süren üçüncü bir grup. O insanlardan kim geri kalırsa ateş onu yakacaktır. Yani biraz daha diğer iki kesime göre biraz daha ne diyeyim yani nasipsiz diyeyim yani kaçma imkanından o ateşten uzaklaşma imkanından ee, durumları daha bir imkansız olan kimseler bunlar. İnşallah bu sözlerimizi hadisler ışığında, hadislerle destekleyip değerlendirelim. <gülüyor> İmam Buhari ve Müslim, rahimeullah Rahimehumullah Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre رسول الله عليه الصلاة والسلام شغل بيور مشتر يحشر الناس على ثلاث ترائق راغبين راهبين واثنان على بعر وثلاثة على بعر وأربعة على بعر وعشرة على بعر وتحشروا بقيتهم النار Taqilu mağhum, hayth qalu, vtabt mağhum, hayth batu, watusbi ma asbahu, ma Şöyle buyuruyor Ali Sayt Kıyametten önce insanlar üç grup olarak toplanırlar. Birinci grup ahiret hayatını özleyen, geride bıraktığından korkanlar. İkinci grup, ikisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü bir deve üzerinde, onu bir deve üzerinde sevk olunurlar. Geri kalan grubu ise, bir ateş toplar. Onlar nerede istirahat ederlerse, o ateş de onlarla beraber istirahat eder. Onlar nerede geceyi geçirirlerse, o ateş de beraber geceler. Onların sabahladıkları yerde, o ateş de onlarla beraber sabahlar. Onların akşamladıkları yerde, o ateş onlarla beraber akşamlar buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hadis Buhari'nin rikak babul hasr yani toplanma babında geçiyor aynı şekilde fethul bari'de 11. cilt 377 numarası 6522 nolu hadis yine muslimin cennet ve sıfatın naimiha babu fana'i dunya ve beyani hasr yevmel kıyame babında ve imam nevevi rahimeullah ta bunu şerh etmiştir. Bir diğer hadis konuyla alakalı Abdullah İbn Amr radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Tub'at narun ala ehli'l-mşriq ve tahşurhum ila'l-maghrib. Tebitu ma'hum haythu batu ve taqilu ma'hum haythu kalu. يكون لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير şöyle buyuruyor Aisset ve selam Abdullah ibn Amr'ın rivayetiyle doğuda yaşayan insanlar üzerine bir ateş sevk edilir ve onları batıya doğru toplar onlar nerede geceyi geçirirlerse o ateş de onlarla beraber geceler. Onlar nerede dinlenirlerse o ateş de onlarla beraber dinlenir. O insanlardan geride kalan ve dökülenler ateşin olur. Yani ateş onları yakalar. O ateş onları acze düşmüş, develerin sürüldüğü gibi sürer. Yani geride kalıp dökülenler onları ateş yakalar. Ancak bundan kaçma gayretini gösterenler için Allah ve Selam diyor ki acize düşmüş yani bitkin düşmüş develerin sürüldüğü gibi ateş onları önüne katar ve yürür onları mahşerlerine doğru sevk eder. Yani dururlar durur. Efendim e, istirahat ederler o da istirahat eder. Gecelerler ateşte onlarla geceler. Gündüzlerler ateşte onlarla beraber gündüzler bu Rabbimi Subhanahu ve Taala'nın takdiridir. <gülüyor> Yine bir başka hadis. Huzeyfe ibn Useyd radıyallahu anh, Ebû Zer radıyallahu an ayağa kalkarak şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebû Zer radıyallahu an ayağa kalkıyor. Kim rivayet ediyor? Huzeyfe radıyallahu an. Diyor ki bir gün Ebû Zer ayağa kalktı. Ve şöyle dedi Ey Gıfaroğulları Konuşun ama ayrılığa düşmeyin Çünkü ben Doğru sözlü olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den Şöyle işittim Ennen nase yuhşerune Ala felafeti efvac Faucun Rakibine taimine ta kâsîn Ve faucun Yemşune ve yas'avn وفوج تسحبوهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون قال يلقي الله الأفات على على الظهر حتى لا يبقى ظهر Hatta ina rjula, lta koun lahul hadiqaul muajbatu, fya gutiha biş biş şerif zatıl qidb, fala yqdır alayha. Abu Zayd ﷺ diyor ki, insanlara diyor ki ben doğru sözlü olan Rasulullah ﷺ şöyle derken işittim, ayrıla düşmeyiniz, ey gıfarulları. Çünkü ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim Kıyametten önce insanlar Üç kafile halinde toplanacaklar Bir kafile Binekli Karınları tok Ve giyinmiş olarak toplanır Bir kafile ise Yürüyenler ve koşanlardır Diğer kafile ise melekler onları yüzüstü süründürecek ve ateşe doğru toplayacaktır orada bulunanlardan birisi şöyle diyecek Ebu Zer'e o iki grubu anladık peki yürüyenler ve koşanlar kimdir o devamla şöyle dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah binilen Develere ölüm afeti atar. Öyle olur ki, Binilen bir deve kalmaz. Daha sonra kişi, Değerli bahçesini, Semerli, Yaşlı, Erkek bir deveye karşı verir. Ama, Ölüm afeti sebebiyle, Semerli bir deve satın alma imkanı olmaz. Ölüm afeti sebebiyle, yani en sevdiklerini de verir ancak bir deveyi elde edemez. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <gülüyor> Ahir zamanda insanlar Şam tarafında toplanacaktır. Bununla ilgili sahih hadisler vardır. Bununla ilgili... Sahih hadisler vardır. Bir, ahir zamanda çıkacak ateşle ilgili İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir. Biz, Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam, o an bize ne yapmamızı emredersiniz dedik. O, Aleykum bisşam siz, Şam'ı bırakmayın dedi. Yani aleyhissalatü vesselam Ashab'a bu ateşin çıkacağını kiminin giyinik ve develer üzerinde bu ateşten kaçtığını kiminin ise kiminin ise yaya olarak kiminin ise sırayla onar kişiye kadar ikili, üçlü, dörtlü sırayla develere bindiğini kiminin ise yaya kaçtığını ancak bu yaya, yaya kaçanlardan çoğunu ateşin yakalayacağını, onları öldüreceğini, yok edeceğini, ateşin onlarla beraber geceleyip sabahlayacağını, aynı şekilde onlarla beraber istirahat edeceğini haber verince İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bize ne yapmamızı emredersiniz eğer biz bugünlere gelirsek? Allah sallallahu aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor Aleykum Bişem Siz Şam'ı bırakmayın buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis Ahmet'in müsnedinde 5146 numarada geçmekte ve müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde Elbani Rahimahullah hadisin sahih olduğunu söylüyor. Tirmizi'de de kayıtlı. İkincisi i̇mam Ahmed Ahmet Hakim bin Maaviye Behzi'den onun da babasından rivayet ettiği hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ha huna tuhşarun Ha huna tuhşarun Ha huna tuhşarun ثلاثه rükbana ve müşaten ve ala vecûhikum Şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam üç defa. Siz işte şu tarafta toplanırsınız. Siz işte şu tarafta toplanırsınız. Siz işte şu tarafta toplanırsınız. Binekli, yürüyen ve yüzüstü olarak. İbni Ebu Bukeyr rahimahullah şöyle diyor. Eliyle Şam tarafına işaret etti. Ve şöyle dedi, siz işte şu tarafta toplanırsınız. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de Şam'ı göstererek Siz şurada şu tarafta toplanırsınız diyerek üç defa bunu tekrar etti. Ve işaret parmağı ile de Şam tarafını gösterdi. Evet. <gülüyor> Timizinin Behzil Hakimin babasından babasının da babasının da dedesinden rivayet ettiği hadiste, o Rasulullah Aleyhisselat ve şöyle demiştir. Ya Resulullah Aleyhissalatu Vesselam O an nereye gitmemi emredersiniz? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam: "Ha huna ve nahabidehi nahva'ş-Şam." Azîl Şam tarafını işaret ederek: "Ha huna şu tarafa." diye Aleyhissalatu Vesselam işaret etti. Nereye gitmemizi? Yani nereye kaçmamız? Hani diyor efendim "Eyne tezhabun?" ayette diyor nereye kaçacaksınız? Eğer dünyanın sınırlarından, yer ve gök arasından kendinize kaçacak bir yer bulabiliyorsanız, o halde bunu yapın diyor ayette. Dolayısıyla tekvir süresine Rabbimiz de diyor ki ne? Feeyne tezhebun. Nereye kaçacaksınız? Dolayısıyla sahabelerden bir tanesi, Allah Resulü Satt ve Selam az önce İbn Umarın sorduğu gibi, Allah Resulü Satt ve Selam diyor ki Ey Allah Resulü nereye gitme emredersiniz? Satt ve Selam diyor. Hehune. İşte şu tarafa, yani Şam tarafını işaret ederek. Dördüncü olarak i̇mam Ahmed Ahmet ve Ebu, Ebu Davud, i̇mam Ahmed Ahmet ve Ebu Davud, Abdullah İbni Amr radıyallahu anh, e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. "İnneha setekûnû hicretun ba'de hicrah. Yenhâzun nâsü ile muha إلى مهاجري إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفذهم أرادهم تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القرادة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا ve takilu mahum iza ve ta'kulu men takhallaf Şöyle buyuruyor Aişe Aleyhisselam Hicretten sonra bir hicret daha olacak. İnsanlar İbrahim'in hicret ettiği yere Şama yaklaşırlar. Hicretten sonra bir hicret daha olacak. İnsanlar İbrahim'in hicret ettiği yere Şam'a yaklaşırlar. Yeryüzünde insanların en şerlileri kalır. Sonra onları da kendi toprakları dışarı atacaktır. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'ın hicret ettiği yer yani Şam'a yaklaşır. Yeryüzünde insanların en şerlileri kalır. Sonra onları da kendi toprakları dışarıya atar. Yani onları oradan çıkartır, huruc ettirir. Allah onlardan hoşlanmayacak da oradan oraya atacak. Yani tabiri caizse ateş onları sürekli sevk halinde tutuyor ve onlar hiçbir yerde barınamıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle onlardan hoşnut olmayacaktır. Ve devamla şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Bir ateş onları maymun ve domuzlarla birlikte sürer. Onlar nerede gecelerse o ateşte onlarla beraber geceler. Onlar nerede dinlenirlerse, O ateşte onlarla beraber dinlenir. Geride kalanları ise, Ateş yakar buyuruyor. ve vesselam, Hadisine, Ahmet'in müsnedinde 6871 numaralı hadis, Ahmet Şakir, e, Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir, Isnadının sahih olduğunu söylüyor. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir musibet. Siz o ateş sizi takip ederken yani e, hayatın gerçekten hiçbir lezzeti kalmaz. Yiyemezsiniz, içemezsiniz, uyuyamazsınız. Söndürmeye gücünüz yetmiyor. Bütün dünya insanları bir araya gelseler söndürmeye güçleri yetmiyor. Hiçbir teknoloji, hiçbir en iyi örgütlenmiş itfaiye, ee, ekibi bile buna güç yetiremiyor. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle artık dünya ile ilgili insanları mahşerlerine to toplanmalarını emretmiştir. <gülüyor> i̇bn Hacer Rahim Allah diyor ki, Sufyan bin Uyeyne rahim eullah tefsirinde İbni Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet ediyor. Kim toplanma yerinin dünyadaki mahşerin işte şu tarafta yani Şam'da olduğu konusunda şüphe içinde ise Haşr suresinin baş tarafını okusun. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Yahudilere Medine'den çıkın dediğinde onlar nereye çıkalım demişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam toplanma yani mahşer yerine gidin dedi. Dikkat ediniz. İbni Hacer Rahimahullah bunu Fethul Bari'de aktediyor. Yine aynı şekilde İbni Kesir tefsirinde de 8. ciltte geçiyor bu hadise. Diyor ki Sufyan bin Uyeyne rahimehullah tefsirinde şöyle bir nakil yapıyor. Diyor ki İbni Abbas ad şöyle rivayet ediyor. Kim toplanma yerinin yani dünyadaki mahşerin işte şu tarafta yani Şam'da olduğu konusunda şüphe içinde ise Haşr suresinin baş tarafını okusun. Çünkü Resul ve Vesselam Yahudileri Medine'den çıkardığı, Onları çıkardığı zaman dediler ki nereye gidelim? Allah Resulü ve Selam onlara dedi ki mahşer yerine gidiniz. Yani toplanma yerine gidiniz dedi. Şam bölgesinin toplanma yeri olmasındaki en büyük sebep fitnelerin çıktığı ahir zamanda emniyet ve iman Şam'da olacaktır. Dikkat ediniz. Şam bölgesinin toplanma yeri olmasındaki en büyük sebep fitnelerin çıktığı Ahir zamanda emniyet ve iman Şam'da olacaktır. Gerçekten bugün emniyet ve iman belki imani bir mücadeleden bahsedebiliriz Şam'da, Suriye'de. Ee, ancak maalesef e, ırzların kirletildiği, hatta çocukların bile öldürüldüğü, canların hiçe sayıldığı bir Şam'ı görüyoruz şu an karşımızda. Ancak Allah Azza Ve Celle müjdesiyle Şam ve Vesselam oraya gidiniz derken o gün oranın emniyet ve imanın Şamda olmasından ötürüdür. Allah Azza Ve Celle müminlere ve zalim hükümdarlara karşı, özellikle zalim hükümdarlara karşı savaşan Müslümanlara yardım etsin. Beşar esad ve onun ağıvanını yerin dibine batırsın. Ona yardım eden bütün ülkeleri bu konuda onunla birleşen Müslümanları yok etme adına sırf sünnete tabi oldukları için sırf ehli kıble oldukları için öldürülen Müslümanlara izzet versin, şeref versin, güç versin ve esaat ve yandaşlarının yanında duran bütün fitne ehlini de kahru perişan etsin diyoruz. Ve gerçekten... Şam'ın bugünkü hali, Suriye'nin bugünkü hali, Müslüman'ın acısıdır, Müslüman'ın sıkıntısıdır. Allah için oradaki Müslümanlara dua edelim ve kafirlerin ve bunların yardımcılarının da yok olup gitmesi, helak olması için de Rabbimizden yardım dileyelim. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Şam'ın o gün iman ve emniyetli bir yer olacağını haber veriyor. Nitekim Şam diyarının fazileti ve oraya yerleşmeye teşvik eden sahih hadisler var. Bu hadislerden bir tanesi İmam Ahmed'in Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet ettiği şu hadistir. Ebu Derda Ebu Derda radıyallan rasûl ve selamin şöyle dediğine haber veriyor. Beyne ene نائم إذ رأيت عمود الكتاب كتاب احتمل من تحت رأسي فذننت أنه مذهوب به فأتبعته بصر فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقاع الفتن بالشام Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ben uykudayken kitap sütununun başımın altından taşındığını gördüm. Neredeyse onu beraberinde götürecek sandım. Gözlerimle onu takip ettim. O sütun Şam diyarına dikildi. Muhakkak ki fitneler vuku bulduğunda iman Şam'da olacaktır. Muhakkak ki fitneler vuku bulduğunda iman şamda olacaktır. Hadis yine Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Ee, senedi sahiptir. Fethül Bari'de de İbn Hacer e, de bu hadisi almış. Dolayısıyla e, Ahmet Yakub bin Sufyan ve Tabari rivayet tabaran rivayet etmiştir. Gerçekten bu Arap Baharı dendiğinde bile Arap Baharı diye bu e, Orta Doğu'da veya Arap ülkelerinde başlayan işte e, Mısır'dır, Tunus'tur, Libya'dır ve benzeri gerçekten şu gün günümüzde bile eğer bu alamet değilse bile bu alamet değilse bile günümüzde bile aslında Suriye'deki kıyamın ve mücadelenin e, bir Arap Baharı olmadığını veya Arap Baharı'nın bir parçası olmadığını veya diğerlerinden de farklı olduğunu görmekteyiz. Çünkü onların içerisinden çıkabilen en sahih, en temiz, en temiz ee, mücadele olduğunu ee, inanca dayalı bir mücadele olduğunu da görmekteyiz. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'den ee, bu hareketi, bu kıyamı Rabbani kılmasını diliyoruz. Rızasına eee muvafık kılmasını diliyoruz. Ebu Davud rahimullah senedi Abdullah bin Havale rahullaha kadar kadar uzanan bir hadisi Resulullah aleyhissat ve şöyle rivayet ediyor. Seyesiru'l emru ile en tekunu junudan مجندة جندم بالشام وجندم باليمن وجندم بالعراق قال ابن حوا خير لي يا رسول الله عليه سات والسلام إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها فإنها خيرة فإنها خيرة الله من أرضه yajtbi ileyha xirtehu min in abey tum fâ aleykum biymanikum, min hudurikum, fâ in Allaha towkla li Şöyle buyuruyor. Durum. Sizin ordular haline geleceğiniz bir şekle dönüşecektir. Durum sizin ordular haline geleceğiniz bir şekle dönüşecektir. Bir ordu Şam'da, bir ordu Yemen'de ve bir ordu Irak'ta bulunacaktır. Abdullah bin Havale radıyallahu anh dedi ki: "Ya Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, eğer buna yetişecek olursam benim için tercih ediver, benim için tercih yap ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Madem siz söylüyorsunuz ki biz orduya dönüşeceğiz, o halde bu ordunun bir tanesi Şam'da, bir tanesi Yemen'de ve bir tanesi de Irak'ta olacaksa o halde ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim için tercih yap. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sana gereken Şam'a gitmendir. Sana gereken Şam'a gitmendir. Çünkü orası Allah'ın yeryüzünden seçtiği en hayırlı yerdir. Kullarından seçtiğini de orada toplayacaktır. Kullarından seçtiğini de orada toplayacaktır. Eğer Şam'a gitmekten çekinirseniz size gereken Yemen'dir. Oraya giderseniz oradaki havuzlarınızdan içiniz. Gerçekten Allah bana Şam ve Şam halkı hakkında teminat verdi buyurdu. Allah bana Şam ve Şam halkı hakkında teminat verdi buyurdu Ali ve Selam. Ebu Davud'da Avlül Mabud şerhinde 2466 nolu hadis olarak geçiyor. Hadis sahihtir. Yine Elbani Rahimahullah. Sahihü'l cemiis sahirde bu hadisi 3353 numarayla e, kaydetmiştir. Dikkat ediniz Allah Resulü ve Selam, siz 3 ordu halinde olacaksınız diyor. Lütfen bölgelere dikkat ediniz birisi Şam birisi Yemen birisi de Irak. Ve gerçekten bugün Şam'da Yemen'de ve Irak'ta gerçekten karışıklık var veyahut orada bir mücadele olduğunu bilmekteyiz. Ancak Allah Resulü set ve selam diyor ki ne Rabbim bana Şam ve Şam halkı için teminat verdi. Yani teminat verdi yani onların e, onların azap olunmayacağı veya onların müjdelenen kimseler olacağı manasında teminat verdi buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İnşallah e, birinci dersi burada noktalamış olayım. E, bir Beş dakika, on dakika istirahat rica edeceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve hadi ve allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.